ama hakikattır. Hatışma bunun üzerindeyiz. Harevi usulcülerine göre kariyreden mutlak olan emir vücutta hakikattır. Nefis ibaha telaffufta mecattır, diğerlerinde mecattı olur. Asıl konu bu. Şimdi burada birinci ıhtisatı yapıyoruz. Yaştas su, muraduhu ve huve Bu emri muradı. Yani emir ile mütekelinin katletmiş olduğu ki neydi o? Vucu. Vucu yahtasus, yenferidus, münferid olur, tek kalır. Tek kalır ne demek? Nedip, ibaha ve tevaffuftan ayrılır, tek başına kalır demektir. Ne ile? Sihati. ile. Sihah ile vücut ne oluyormuş? Diğer nedip, ibaha, ayrılır, tek başına kalır. Bunun diğer ifadesi bu ifadeyi verecek. Sihah Mucuba kastredilir. Daha maksura dahildir demiştik ya. <gülüyor> Manufa bahsede bir maksurdur, kastredilendir. Neye makab ne? Makab ne? Mucub. Sika dediğimiz lafuz, mucub dediğimiz manaya kastredilir. Kastredilirin manası nedir? O sika, mucub manasını aşamaz. Aşıp da nebbe, ibahaya, cevakufa gidemez. Mucuba Kasredilir manası da bu. O zaman ne oldu? Netice olarak ortaya ne çıktı? Siga vücud manasına mahsustur. Bu çıktı nesce olarak. Biti gatin, mutalikul yaktasud, yaktasuya taaluk ediyor. Ey tuksalu esri gatin. Allah'ın sebebi kasırdan gidecek demiştim onu söylüyorum şimdi. Tuksalu kasredilir ve esri gatin. Bahaneye dahildir demiştik. Maksura dahildir. O zaman ma bağlı, banın ma bağlı ne? olacak? kaca Nereye ma kaptır? Banın ma bağlı ne diyebilir baba? Siha kelimesidir. O zaman bu siha kaptır Nereye? Nereye? Yani Diyeceğiz. Vücud geçmiştir, Vücud manasına. Siha ne uzun var bunun? El sihası vücut manasına ne olur kaptır edilir? Ana da Murat ki o vücuttu. Nasıl? Ne demek bu kaptır edili? Bir hayır لَا جُبْهَمُ minha Bu sihadan anlaşılmaz. نَاَنَّنْ بُوْ نَاَنْ اِبَاحَةُ بَغَيْرُمُ Nedir? İbahat yerlerinin hiç bir anlaşılmıyor. <gülüyor> Diğer bir ifadeyle SİHA, emir sikası sadece vücumda hakikattır. Diğerlerinde hakikat değil. Yoksa emir sikası mı? Neyler anlaşılıyor? Ha. Ama hakikat olarak değil. Mecans olarak anlaşılıyor. Nebitte, İbaha da bunların hep geniş tıkatından anlaşılır. Ama hakikat olarak değil, necaf olarak anlaşılır. Bizim burada bir <gülüyor> derdinin yani, hakikatı anlatma. Ta başında söylediğimiz vatan olanı anlatmadır. Öyle ki tıkat ki, O tıkat nedir? Haastır. Yani o tıkat yine buradaki bangasura dahil. Bağlantıya dahil olunca, hatta ihracat maddesi ne olurdu? O zaman insaf yenseli zamanında olur. O siga ki yenseli du Tek kalır o siga. O siga tek kalır ne demek? Siga, fiilden, Peygamber Efendimiz Vesselam'ın fiilden, işaretinden, hatta sütünden ayrılır. Bu siga nereden ayrılıyor? Diğer uçünden ayrılıyor tek kalıyor. Ne ile bir hiy? Demek ki bu sefer vücub ne oluyor? Vücub, siğaya kasredilmesi. Ne demek vücubun siğaya kasredilmesi? Vücub dediğimiz şey, siğaya kasredildi. Yani o vücub dediğimiz mana siğayı aşarak Peygamber dediğimiz Aleyhi Sallahu Aleyhi Sallam'ın fiilinden anlaşılamaz. Sükürdünden anlaşılamaz. İşarekinden anlaşılamaz demek olur. Onun için bakınız teslim olup bu yönde yapıyor. İmzalırken Murat bir imzalırken Murat bir vücuttur. Yani yekûne el muradu Murat'tan matmak iyi ki mucup mucup olur mu olur? Maksurlan kafredilen olur. Ne yararlık tetkibi bu mucup siyaya kafredilir? Ne demek mucup siyaya kafredilir? Şu demek. Yehisûlâ yufhamu o mucup anlaşılamaz. Nereden? Müngraylı ha siğamır müngrımdan, siğamır müngrır dediğimiz nedir? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Vesselam'ın fiili bir işaretidir, reyatı kötüdür. Bunlardan anlaşılıyor. Resmeden önce hususatı öbür. Mucit, Allah ﷻ hatırlırken din askar olduğunu kabiliyor. <wings> Şarit <gelüş> kendisi, metin sahibi kendisidir. Resmeden nasıl Yani kendisi metni yandan olarak delil getirdi. Neye? Alev ihtisafil evvel, birinci ihtisasa neydi o? Figa'nın vücuba kasredilmesi. Figa'nın vücuba kasredilmesi, Figa'nın vücuba aşarak medit ve ibaha da hakikat olamaması. Birinci ihtisası bu gibi. Bu ihtisafa delil getiriyor şimdi. Delilleri necikler Bugün bir bu delillerle bitecek. İnşallah. Neyle yorumlu him? Bir takım vecihlerle delil getiriyor. Eşâh-ı Yener'ler bu vecihlerden birincisine işaret ediyor. E, bu tanrı neyle bir tavlihi? Linnaz. nas var. Bu hususta ne vardır diyor. Nafs var. Yani birinci ıhkısat. Fıvanın vücuba katledildiği. Fıvanın sadece vücutta hakikat olduğu, nedir de ibaha da hakikat olmadığı, sevap oku diğerlerinde hiçbirinde hakikat olmadı. diğerlerinin hepsinde mecat olduğuna delil getiriyor. Niye? Bir naz, naz var. Nedir naz? Ve Allah kavl-u Teala, Mevla Teala'nın Bismillah. Ve izâ kîle lehum urkeûs, la yerteûn. Onlara denildiği zaman rükû ediniz, ruku etmezler. Ruku tabii ki ciddi ciddi cid, irade-i kürk kabiliğinden Mecad-ı var burada. Yani ruku namazdan bir ciddi. Ve izâ kîle lehum urkeûs. Bak bu ayet indi deniliyor. Ya namaz kılınız zendii zaman la gaytavun namaz kılmazsa. Mevla Tahara bu ayet-i ile namaz kılmayanlara ne yapıyor? Zendiiyor. Ne yapıyor Mevla Tahara? Zendiiyor. Şimdi bu ayet-i kerimedeki bir kavlu eğer açsaksınız Allah'ın sıhhi okuyacağız sonra yorumu ben yapayım. Nemhum Mevla Teala o terk edenleri denme, senkit edin. Ne için hala terk et imtisal biz sigatil mutlakati mutlak emir sigatı ki irsehudur mutlak emir sigatı ile ki mutlak emir sigatıyla talep edileni yerine getirmeyi terk etme üzerine Mevla Teala namazı terk edenleri ne yapıyor? Senkit edin zembediyor, kötülüyor. Dikkat edin, cifade. Mutlak emir sihası ile emriyle yerine getirmeyi terk edenler. Mutlak emir sihasıyla emri yerine getirme. Yani mutlak emir sihasıyla talep edilen namaz fiilini yerine getirmeyi terk etme üzere bu terk eden kişilerin Mevla Teala yenmeliyor, kötülüyor. Buradaki <gülüyor> mutlak bir emis yagasıdır. Eğer bu mutlak emis yagası vücub olmuş bunun. Nedip ve ibaha için olacak olsa edip. Olabilir mi? Olabilir mi? Çekil söylüyorlar. Vücub'ta nedip ve ibahada müşterektir diyor bazıları. Yani mutlak emis yagası, vücub nedip ve ibahada müşterektir diyorlar. Bazıları vücub ve nedip ve müşterektir diyorlar. Ya işte adilası ile veya işte manevi ile dedim ki bu gelecek konu olacak. Eğer böyle olsa idi bu sözün muhatabı olan insanlar derlerdi ki ya bu mecra kana bu ayeti tevil eder mukimun fi sad'lan ikau yani akışımız sahat demektir. Ne var? Çok Bu mutlak emir netb netbe ihtimali var. Bu da ihtimali olduğu gibi netbedir ihtimali var. Hani ben ki bir mutlak olan emir, vücud, nedif ve ibaha arasında istiraki lafzi veya istiraki manevi ile müstehettirmeyecek olursak hemen çıkıp karşı taraftaki muhatap, ben bu ayeti i kerimede mutlak emri gördüm, mutlak emir nezit ve ibahayı da ifade ediyor bu şekilde ifade ettiği gibi ben nezit tarafını veya ibaha tarafını aldım dolayısıyla namazı terk ettim diyebilir Eğer gerçekten mutlak emir vücudun dışında nezit ve ibahayı da ifade eder olacak olsaydı muhatabın konumu bu olurdu Konumu bu olan muhatabı da Mevla Teâlâ o emir ile emredilen zili terk etti diye zemmetmel. Halbuki zemmeliyor Bu da gösteriyor ki mutlak emir ile maksat neyir? Vücudur. Ya! لَمَّهُمْ أَلَا تَذْكِلْ اِمْسَالِ وِتِبَةِ الْمُفَّقَةِ فَدَلَّ عَلٰى كَمْنِحَا O tiganın olmasına delalet Ne için olması? bir fakat Sadece için bir مَدِبْ için içindeyim. Eğer Rezif ve İbahar içindir de şeydir, Mevla Teala o kulları cennet meveşe gerekir. Hadis-i Demir. Ve ile Teala'yı kavli değil. İkinci, şimdi <gülüyor> bir takım vecizlerle birinci iktisata ne yapıyordu? Deciz diyoruz. Birinci delil bu, nazta. İkinci delil, iktisatımız neydi? Siga, vücuba masuldur. Siga, vücubu aşarak Nezif ve İbahaya, İbahada hakikat olamaz. Birinci iktisatımız bu. Hadice bu bir hakikattır dedi. Birinci delil, ikinci delil, o icma. İkinci delil ise <gülüyor> icma. Bu üzerinde tartışmamalıyız. <gülüyor> Hem de iyi bir tartışma var. İcma ne demektir? Usulahi anlamıyla, örfî anlamıyla icma bütün alimlerin bir noktada iftika etmesi. İcmah, örfim olur. Islah, i̇cma olur ki bu. olur. O zaman mutlak emir vücutta hakikat, vücudun dışındaki ne ibaha, tavakkuk yerlerinde o o o üçünde ne ibaha, tavakkuk da hakikattır dersek o zaman bizim tartışmamız diye bir şey kalmadı. Zaten bu tartışma nereden çıktı demiştik biz Hanefi usulcüler mutfak emir tigatının vücut için olduğunu, bir kısım başkaları ise ne nedip için olduğunu, başkalar ibah için olduğunu, başkalar cevapman için olduğunu söylüyorlar. Tartışma zaten bunun ile. Siz tutar da vücut, tesika emir tigatı vücuta mahsustur dedikten sonra bunun delili ve de icmadır dersemiz ve o icmadan da ıslahî olan örsim olan icma'ı kast ederseniz bu doğru olmaz. Zaten bu doğru olmadığı için Allah sebe, yani diyerek icma kelimesini tesir etmiştir. Ben size aslında o tefsirin gerekçesini anlattım. Bu tefsir niye getiriliyor? Bu tefsir bundan dolayı getiriliyor. Yahu haklı. yani bizim görüşümüzün karşısında görüş beyan edenler Var mı var. Varsa diyemezsiniz ki emirki kapı mucbhat edilmiştir çünkü bütün alimler bu hususta icma etmişti. Böyle bir ifade kullanamazsınız. Niye? E görüşte olan kişiler var zaten. Onlara imam dikeceğin anlamını Dolayısıyla burada Allah'ımız seyir yapacak yorumla bu yorumdan farklı olarak. Fahru'l İslam'ın yapacağı yorumu. var. Mola İslam'ın yapmış olduğu yorumu da neden terk ettiğini ayrıca şerfesle maktedeceğiz inşallah. Bu noktada Fahru'l İslam vel-icma'u dememiştir. Ve genaletü'l icma'in tabirini kullanmıştır. Bakın ne dememiştir? İcma dememiştir. Yani Cihamın mucoba kaşredilme şerinin gerekçelerinden biri de cenabetul icma demişti. İcmadır demişti. İcmanın gerçek tercüme mı? sorun çıkıyor. Muhalif görüşte olanlar var. Siz icma derseniz ve bu icma o salahi olan, özkür olan icmayı kaşfedersiniz? O tastı görüşte olanların da sizin görüşünüzü savunuyor olması gerekir. Tabii ki böyle bir durum akli değil. Onlar kendi dönüşleridir. Onun için fahrul İslam burada icma dememiş Celaletül icma demiştir. Neni kastetmiştir Celaletül icma ile? Celaletül icma ile kastettiği aslında biraz sonra Molla Kusre'nin ibaretinle cilt olduğu Feinnel ulema elâ yedân ve yedîs edil bir bi sabatîn emrîn mutlak edil ala kâinî alel La hayr. O işbadenin bizzat kendisiydir. Nedir o? O icma değil. Delaletün icma sözleşiyor. Evela abi delaletün icma ben size anlatayım şerhlerden. Delaletün icma şu demek. Usulçü ders emirki hasının vücuda katredildiği noktasında icma etmemişler. Ama şu noktada icma etmişler. Hangi noktada? Bir kimse, birine bir işi emredeceği zaman bir şiha kullanması lazım. Bir şikayı ne yapacak? Kullanacak. Mesela ben birine git demek istiyorsam, idhep diyorum. Yani birinden gitmesini talep ediyorsam, ona ne diyorum? Diyorum, diyor? İdhep diyorum, git diyorum. Yani bir şiha lazım bana. Ne için? Birinden bir şeyi talep edeceksen ben, o talebini ifade eden bir siha kullanmam lazım. Arıyorum. Kullanacağım öyle bir siha Arıyorum, Arıyorum sadece bir siha buluyorum. Nedir o? Emir sihası. Başka bir siha bulamıyorum. Emir sihasını buluyorum. Bu hususta bütün usulcüler arasında ne var? İkma var. İkma, bu hususta var dikkat edin. Yoksa emir hukubu ifade eder, hukuba kasredilmiş de noktasında ikma yok ama şu hususta icma var. Bir kişi birinden bir iş talep edecekse o iş talebini ortaya koyacak kötü ifadeyi ancak nerede buluyor? Emir sihatında buluyor. O sikayı kullandığı zaman muradını karşı tarafı ifade ediyor. Emir kullanmak ne demek? Emir sihatını kullanmak demek bir işin vücudunu değil. Vücudunu savurmak demek. Vücudunu istemek. Sen su getir diyorsan, su getirmez ilinin vücudunu talep ediyor. O fiil sağlansın demesi diyor. Hatta Hakikaten bir arkadaşımın su getirmesin başkanı. Mi hem misal olsun hem de muradınızı ifade etmiş olalım. O zaman yani denir ki kapıyla bir işi vücudu talep ediyor. İşte bu noktada usulcüler diyorlar ki, hanediye usulcüler diyorlar ki, peki biz işin vücudundan, emir sihasının vücuba kasvedildiğine nereden gidiyoruz? Ne yapayım? Asıl ana konumuz neydi? Emir sihası vücuba kasvedilmiştir. Şimdi biz diyoruz ki, şu hususta bütün usulcülerin neşi var hava var. Hangi hususta? Birinden bir iş talep edeceğiniz zaman bu talebinizi mutlaka emir ortaya koyabiliyorsunuz. Tamam ortaya koyduk. Emir ortaya koyan ne oldu? Bir işin vücudu oldu. Şimdi burada usulcüler diyorlar ki Hanefi usulcüler bir işin vücudunu vücudu gerektiriyorlar. Dikkat edin. Bir kişinin vücudunu ne gerektirir? Vücud gerektirir. Öyleyse emir sihasının mucebi vücuttur. Yani vücuba intikalleri vücuttan böyle oluyor. Şöyle diyorlar ibare olarak, rücuyen şey kısadır. Lakin neho sorar ilel vücud, li kevnihi muhtiyer ilel vücut.'' Vücud nereye götürüyor? Vücuda getiriyor. İşte o vücuttan vücuba intikar da böyle oluyor. Bu demiş olduğumuz son kısım yani vücudun vücudu gerektirmesi gelaletül-i idma. İşte Fakrül İslam idma demiş ne demiştir demiştik? gelaletül-i idma demişti. Gelaletül-i da işte biraz önce anlattığımız vücudun vücudu gerektirmesi. Vücudun noktasında sonda idma vücudun vücudu gerektirmesi senedir o icmağın delaletidir. Kime göre hallediyorsun ki? Fakat Mullah Hüsrev delaletün ikma dememiştir. Ne demiştir ya? İcma demiştir. Elbette Mullah Hüsrev delaletün ikma meşeleşinden haberdar. Öyle oldu halde bunu söylememiştir. Bu ifadeyi kullanmamıştır. Neden? Çünkü Nedip'te de yani vücut vücudu gerektirdiği gibi nedif de neydi nedif? Emri nedif için olması ne demekti? Emredilen zili meklur olan ziller yapma veya terk etme noktasında muhayır. Ama yapmamı tercih her istenir. O zaman nedir de neyi gerektirebilir? Vücudu gerektirebilir. Dolayısıyla bu telanetim icma delili çok da kuvvetli bir delil değildir. Onun için Allah hüsrev o delili tercih etmiş. Direkt olarak icma demiştir. E ama icma dengeli öteki mahsur deniliyor. Yani hatın neyi kabul etmiyor? Emir Emirsiz hatının vücuba kasredildiğini kabul etmiyor ki siz icma'dan bahsedesiniz. O zaman icma'lı zorunlarız diyor Allah hüsrev. Ve icma'lı zorunluyoruz. <gülüyor> Yani, Bu ücret dolayı geliyor. Neden dolayı geliyor? Buradaki 3 manattan fazla. Nani! Bu makul ücret getiriyor şimdi. Yani itma ile kast ediyor Mustafa değil. En ittifak, ittifakı kast ediyor. Anel istiklali bir şey atım ama anel bu sadece. E tabii ki, ittifakı kastediyorum. Ne üzere ittifak? Alet-i İstintal-i Sebat-i Amr <gülüyor> Alel-Budud-i Fakat Demir sebatıyla sadece huduba delil hissettirilme üzerine ittifak var, bunu kastediyorum. İttifak kelimesini kullanınca, Allah'ın süre burada icma kelimesinin karşısında şerlere bakarsanız göreceksiniz. Bu ittifak kelimesi icma'ın İkma'ın lugavi olduğunu gösteriyor. Isılahi olmadığını gösteriyor. Yani buradaki icmadan maksat, icma ıslahi örgü olan icma değil, lugavi olan icmaktır demek, yani, demek istiyor. Ne demek bir lugavi icma? Bir grubun mutlak olarak icmallı demek. Zaten burada Hanefi usulcüler ne yapıyorlar? Bu hususta grup olarak icma ediyorlar. Oldu mu? Buradaki icmadan maksat odur. Fakat, niye? Fe'innel ulama Fakat bu getirmiş olduğu. Fe'innel ulama eylâ filîdî. Adlında nedir? Bu icma. Fe'inleden itibaren getirmiş olduğu. Sadece Hanefilerin değil. Bütün usulkülerin icma ettiğini Bakınız, biraz önce anlattık. O da aslında anlatıyorum. Fe'innel ulema. Alimler. Zaten bu alimler tabiri aldır. Bütün usulküler demek. لَا يَنَالُونَ يَسْتَبِ اللُّونَ Sürekli olarak belir getiriyorlar. بِسَوَقِ الْاَمُرْ اَلْمُطَّقَةِ Kalineden mutlak olan emir çığatıyla sürekli olarak belir getiriyorlar. Neden? Kalineden mutlak olan kalineden mutlak olan emir çığatıyla sürekli olarak belir getiriyorlar. Neye belir getiriyorlar? عَلَى الْوُجُودُ Vücuba belir getiriyorlar. لَا hayır, <gülüyor> Başkasına değil. Ha, bu hanefilere gitti. Sonunda çevirdim. Al alhudud, e inden ulama, o zaman ulama'nın e inde ki ulama'nın la mutaribini, la barbi, al tıxarici yapacak, yani hanefi usulcüler, hanefi âlimler. Diğerleri değil. La yedaro'ne esedilu ne isimati, emri mutlaka tanik kariini, karimlerden mutlak olan emir isimatıyla sürekli olarak deli getiriyorlar. Ne al alhudud? Ne asay? Sadece mucbabilir getiriyorlar. Mucbun dışında bir şey deli getirmiyor da gösteriyor ki burada ne var? İcba-ı Lugavi vardır. Veleyce dalikçe bu olmadı. Ne? Sürekli olarak vücuba emir kivasını delil getirmeli olmadı. İlla delilen ala ihtisatıha bil vücudu. Sadece delil oldu. Neye? Siganın vücuba mahsus olduğunu. Buradaki mağdubba maksurun aleyhe dair. Nezindekiyle karıştırıyor. Buradaki bahaneye dair ki maksulun aleyhe dair. Zaten manaydı öyle veriyorum. İnfırattan bahsetmeyim. Ne dedi mi? İftifat diyor. Şihanın maksus olduğuna, neye maksus olduğuna, bir vücubi, vücuba maksus olduğuna. Eyle sadece, bir takım vecihler vardı. Şihanın vücuba kafredildiğine dair. İki tane kimi söyledi, şimdi kültü ve sonuncusunu söylüyorum. İkavlihin vel maksulun. Maksulun. Yani ya maffar, ya izma var, sen maffar. Hem izma var, hem de haklı dediği var. Neye? Şerhanın hucuba kast edildiğine, kast edildiği. Burada da bir çok ne var? itiraz var. Birinci itiraz şudur. Ö öncelikle yahidi dediğini biliyorum. Feshire girmeci gösteriyor ki burada bir takım itirazlar var bak. Vallahi sus. Bu teshir ve açıklamasıyla bu itirazları ne yapmaya çalışıyor? Ben havap etmeye çalışıyorum. Son bölümdür bu ders. Şimdi diyor ki, şerlere bakarsanız göreceksiniz, biz burada neden yola çekiyoruz? Silanın mucuba kapsedilmişinden bu konu ne konu? Bu Şerdi bir konu. Sila mucuba kapsedilmiştir. Ne diyor bu? Şerdi bir başarı. İşte iyi yani. Gerçi aklı ne oluyor böyle? Vallahi